811. konu, Hazreti Osman'ın ağlaması, bir gün bir kabir üzerinde duran Hazreti Osman mübarek sakalı ıslanıncaya kadar ağladı, yanındakiler, sen cennet ve cehennemden bahsederken ağlamıyorsun da kabri hatırladığında mı ağlıyorsun, dediler, o da cevap olarak şunları söyledi, ben Hazreti Peygamber'in, kabir ahiret duraklarının ilkidir, kişi bundan kurtulabilirse ondan sonraki duraklar kolaydır, Yok eğer kurtulmazsa ondan sonrakiler çok daha şiddetlidir. Hiçbir manzara kabrin manzarasından daha korkunç olamaz, buyurduğunu işittim. Hazreti Ömer'in azatlısı Hani şöyle anlatıyor. Ben Hazreti Osman'ın, bir kabrin başında durup şu şiiri okuduğunu duydum. Eğer şu çukurdan kurtulabilirsen büyük ve tehlikeli bir beladan kurtulmuş olursun. Aksi takdirde senin için kurtuluş yoktur.